بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عن نفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَا اِيُهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُغَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلُمُونَ اَمَّا بَعْدُ Değerli kardeşler, geçen dersimizin devamı olan konulardan çıkarılacak dersleri veriyoruz inşallah bu hafta. Geçen dersimizde biliyorsunuz ilk Müslümanların gördüğü işkenceler onların Hayatlarında çektiği sıkıntılar, onlardan bahsetmiştik. Bir bir isimlerini zikrederek e, müminlerin gördüğü ezadan bahsetmiştik. Şimdi o merhaleden, o eza, işkence merhalesinden çıkartılacak dersleri göreceğiz inşallah. Birincisi, <gülüyor> peygamberlerin ve yardımcılarının, Eskiden onlara havari deniliyordu. Peygamberlere yardım eden kimselere. Rebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kine ise as Yani arkadaşları, beraberinde olanlar, yardımcılar, peygamberlerin ve yardımcılarının derecelerinin yükselmesi, imanlarının böyle cilalanıp, tertemiz, pak hale gelmesi için imtihan bela musibet Allahu Teala'nın sünnetidir. Sunnet-i yani. Allah Azze ve Celle e, ne yapıyor? İmtihan ediyor. Bununla başta peygamberlerin sonra onlara tabi olan kimselerin imanları, dereceleri yükseliyor. Allah Subhanahu ve Teala müminlerin nefislerini temizlemek ve her türlü şaibeden, şüpheden, şekten kalplerini böyle arındırma ve kendi yolunda kardeşlerim, cihatla irtibatlı, ondan sonra rızasına uygun bir şekilde gayret göstermek ve dininin bekçiliği hususunda kurbanlar görebilmek için o ilk kimselerin, ilk Müslümanların azimetlerini, gayretlerini e, böyle son derece ön planda tutmuştuk. Onların azimetlerini adeta böyle parlatmış, öne çıkartmıştık. Bundan dolayı onlar imtihan oluyorlar. Onlar imtihan oldular. Onlar bir süreçten geçti. Bize düşen onları bu hayatlarını öğrenip örnek almak ve onların bu yaşantısından etkilenip hayatı düzenlemek. Allah Azze ve Celle Ankebut Suresinde Elif Mim. Ammim Ehasibennâsı ey yutrakû ey yegûlâ amennâ vehum la yufdannûn <gülüyor> İnsanlar iman ettik demekle bırakılıverileceklerini verilecek, bırakılı mi zannettiler? Terk edileceklerini mi zannettiler? Selamun <gülüyor> aleyhi İmtihan olunmaksızın imtihan olmadan, işkenceye tabi tutulmadan. Ve ne kadıkatanelledin min qablhum ve la ya'lamu'n-nallahi'llezine sadiku ve la ya'lamu'n-nelkazib. Demin usun ki biz onlardan önce kimseleri yani bu hitap Nebi Muhammed'in sünneti dönemindeki işkence gören e, insanlara ve diğer insanlara hitap olmakla birlikte halen canlılığını sürdürüyor. Bizim için de geçerli. Yani şu an için bize hitap ediyor. Bizden yemin olsun ki bizden önceki kimseler işkence gördüler. Allah sadık kimseleri, yani dinine sahip çıkan, ayağa sabit kalan, sabırlı, sabatkar insanları ayırt etmek ve yalancıları, münafıkları ayırt etmek için diyor. elbette ayırt edecektir. Elbette ortaya çıkaracaktır diyor. Bu sadette bir sürü ayet var. Birkaç tanesini daha zikredelim. "Veliye betaliyallah maafisulukum, veli mahisa maqulubikum." Allah azze ve celle göğüslerinizdeki olan şeyi yoklayıp imtihan etmek ve kalplerinizdeki şeyi de arındırmak için böyle yaptı. Yani sizi imtihan tabi havu tutuluyor. "Vatil <Sessizlik> Bir başka ayet-i nas İşte bugünleri biz insanlar arasında döndürürüz, çeviririz. Yani galibiyet, zafer bazen kafirler tarafından olur, bazen Müslümanlar tarafından olur. Bazen güçlüler tarafına geçer galibiyet, zafer, bazen de zayıflar tarafına geçer. Niçindir bu? وَلِيَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ ve وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا Allah iman eden kimselere ayırt etmek ve sizden şehitler edinmek içindir bu. Yani Allah Azze ve Celle kendi uğrunda can veren şehitlerin olmasını istiyor. Bundan dolayı diyor ki sizden şehitler edinmek için böyle yapıyor. Galebiyet bazen Müslümanların karşısında olan düşmanlara geçebiliyor ama bu durumda sabretmek, sebatkar olmak Allah Azze ve Celle'nin dininden ve menhecden, yoldan, bize, bize gösterilen yoldan, kitap ve sünnetin yolundan ayrılmamak gerekiyor. Veli imahsan Allah'ın lediine âme'nı ve mahhal kafirin Allah iman eden kimseleri arındırması içindir bu imtahanlar ve kafirleri de mahvetmesi içindir. Em hesabetimden tedukulü cennet siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Veli yâ alimün Allah'ın lediine cahedim inkum ve yâ alimün sabirin sizden cihadeden gayret eden kimseleri ve sabreden kimseleri Allah ayırt edinceye kadar ayırt etmeden hemen cennete gireceğinizi mi Yani imtihan her zaman bizim karşımızda. İmtihanla karşı karşıya Her an bir imtihandayız. Her an bir bela ve musibetle karşı karşı olamayız. Bu moral bozmak için değildir. Bu bir hakikati dile getirmek içindir. Allah'ın ayetleri böyle. Allah'ın sünneti böyle. Ve bakın bir hadiste o kadar veciz ifade ediliyor ki insanların imanına göre dindeki edindikleri sebaata, sabra göre imtihan görmeleri çok veciz bir şekilde ifade ediliyor. Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de sahih bir hadis olarak rivayet ediliyor. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insanların bela yönüyle en şiddet bela gören kimseleri peygamberleridir. En fazla belaya duçar olanlar peygamberlerdir. Sonra derece itibariyle diğerleri gelir. Onların benzerleri. Kul dinine göre belaya, musibete, imtihane uğrar, tabi tutulur. Eğer dininde kuvvetli ise, sebatkar ise onun imtihanı da o derece şiddetli ve zor olur eğer dininde zayıf ise o da dinine göre imtihan görür. Dininin kuvvetine göre, sebatına göre imtihan görür. Ve kul, kul imtihana devam ederdi. İmtihan görmeye, bela ve musibete uğramaya devam eder. Nihayet kulun üzerinde bir hata, yani günah kalmayıp yeryüzünde böyle, dolaşıncaya kadar günahsız olarak dolaşıncaya kadar devam eder. Günahsız kalınca terk eder diyor. Evet. Kul günahtan, hata adam beri değil. Onun için Aleyhissalatu vesselam kullu beni Adem'in hattaun ve hayrul hatta'ine ettevabun. Bütün Adem oğlu insanlığın tamamı hatalıdır, günahkardır. Hata işleyendir. Ancak hata işleyenlerin, günah işleyenlerin en hayırlıları, tövbe edenlerdir diyor. Kulun başına bir musibet ve bela geldiği zaman, o kulu temizliyor. Yeter ki kul ona inansın. O itikatta olsun ve gelen musibete ve belaya sabredebilsin. Onun için Allah'tan geldiğine iman etsin. Boyun büksün, sabretsin ve şükretsin ve geçmişine istiğfar edebilsin. Çünkü musibetler ve belalar birçoğu insanın kazandığı günahlar yüzünden. Bir kısmı da biraz önce ifade ettiğim gibi kulun derecesini yükseltmek içindir. Bir başka hadiste Ebu Said'den gelen radıyallahu anh yine İbn-i rivayet ettiği bir hadiste insanların bela yönüyle en şiddetli bela gören kimseleri peygamberler sonra salih kimselerdir diyor. Evet, onlardan bir tanesi salihlerden bir tanesi fakirlikle imtihan olur hatta diyor böyle içerisine girip de kendisini böyle örtüp koruyacağı bir ava bile bulamaz. ancak bunu bulur bu şekilde fakirlikle imtihan olurdu salih kimseler ve onlar başına bir musibet yani böyle bir imtihan geldiği zaman bu musibetten dolayı sanki rahatlamış gibi, rahata ermiş gibi sevininler dedi. Subhanallah. Niye seviniyor bunlar? Temizlendikleri için, hataları döküldüğü için. Allah sevdiği kulunu imtihan eder. İfademiz, halkın içerisinde dolaşan ifade işte bu ayet ve hadislerden kaynaklanıyor. Bu hadislerden kaynaklanıyor. Onun için yani bir insan imtihan gördüğü zaman, musibet gördüğü zaman İstiğfar etmeli, yani sevinmese bile istiğfar etmeli, asla isyan etmemeli, Allah Azze ve Celle yönelmelidir. Bilmelidir ki o kulun günahları dökülüyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, O çok doğru söyleyen, doğru sözlüğünü tasdik edilen kimse buyurmuştur böyle. O ne dediyse, o ne haber verdiyse doğrudur. Biz ona iman ettik ve teslim olduk. İkinci çıkartacağımız önemli mesele ders kardeşlerim. Bu ilk Müslümanlar, ilk iman eden kimseler, iman eden kimselerin önde gidenleri, öncüleri gece kıyamıyla, gece namazıyla etkilenmişlerdir. Onların hayatına gece namazı, gece ibadeti bir bütün sirayet etmiştir. Allah Azze ve celle insanlar uyurken bu namazı meşrul kıl. Şeriat yapıyor. İnsanlar yani insanlar derken gece ibadetini yapan kimselerin dışında uyuyanlar. Bir takım insanlar uyuyor. Gece ibadetine kalkanlara Allah lütfetmiş, ikramda bulunmuş. Onlar namaz kılıyorlar. O değerli kahramanlar, o değerli insanlar bu geceleri değerlendiriyorlar. Niçin? Nurdan ve Kur'an'dan sulanabilmek için. O menbadan, onun kaynaklarından içebilmek için. allah Teala da onların kalplerine bu nuru ve Kur'an'ı girdiriyor. Bu gecenin bereketiyle, gece namazının bereketiyle ve yakini, kesin bir iman elde edebiliyorlar. Yani bunun semeresinde de neticesinde de sağlam bir iman çıkıyor kardeşlerim gece ibadeti bu kadar önemli. Allah azze ve celle hepimize bunu nasip etsin ve devamını getirsin inşallah. Bakın Aleyhissalatu vesselam'a gece ibadeti farzdır. Bunu ifade eden ayet ve hadisler vardır. Bu ayetlerden bir tanesi İsra Suresi'nde gelen ayet-i kerime: "Ve mine'l-leyli fetehceb bihi" فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ أَسَاءَيْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Gecenin bir kısmında Rabbin için teheccüd namazı kıl. Sana has nafile olmak üzere. İlk dönemde, daha önceki derslerimizde görmüştük. Bütün müminlere gece ibadeti farz. O kadar ağır geldi ki onlara gece ibadeti sonra hafifletildi. Sadece de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a farziyeti baki kaldı Umulur ki diyor Rabbim seni övülen makama, makamı mahmuda eriştir. Yani bu ibadeti yap. O bakın peygamberin, o değerli insanın o makama ulaşabilmesi için bir vesile var, bir sebep var. Gece namazı. Ayakları şişene kadar gece namazı kılıyor. Hep bunu söylüyoruz, anlatıyoruz ama uygulama, uygulamaya gelince, bu hususta çok zayıfız. Allah Azze ve Celle güçlü kız. Yaşamayı nasip etsin. Müminler için, genel olarak, hepimiz için, gece ibadetini ilgilendiren delillerden biri de bakın. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْلَيْلِ مَا Onlar, Zariyet Suresinde geliyor bu ayet-i kerime, Geceleyin az uyurlardı. Ve bil, ve besaharim istiğfirun ve seher vakitlerinde ise istiğfar ederler. Seher vakti seher vakti nedir biliyor musunuz? Seher vakti imsak vakti şu an imsak diye bildiğimiz vakitten hemen önceki zamanlar, Takriben 10 15 dakika, 20 dakika, yarım saat önceki vakitler seher vaktidir. Çok değerli bir zaman. Allahu Teala'nın Hani bana istiğfar eden yok mu istiğfarını kabul edeyim dediği zamanlar işte salih kimseler, muttakiler bu vakitlerde istiğfar ediyorlar. Yani belki çalışma hayatınızdan dolayı bunu tam manasıyla gerçekleştiremiyor olabilirsiniz. Ancak tatillerde haftada veya ayda özellikle bu ibadet için geceleri zaman ayır. Bunun için gayret edelim inşallah. Allah azze ve celle bunun için bize imkan tanıdı. Çok değerli bir ibadet. Yetecae fa junubuhum ya medaci yadun rabbahum khafefen ve tama'a. Yine o salih kimselerden bahsederken onlar Rablerine korku ve ümit içerisinde yanlarını yataklardan ayırırlar diyor. Yani gece ibadetine ibadetine kalkarlar. Ve mimma razaqnahum yunfikun ve rızık verdiğimiz şeylerden de infak ederler diyor Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste aleyhisselatü vesselam geçen e, derste de bu hadisi söyledik ancak burada bir şeye işaret edeceğim onu söylememiştik diyor ki aleyhisselatü vesselam e, sizden birinin başına diyor ge şeytan gece üç tane düğüm atar uyuduğu zaman ve e, her düğümle birlikte gecen uzun olsun, bakın, gecen uzun olsun, uyu der diyor. Yani şeytan insanın kalkmasını istemiyor. Gecen uzun olsun, uzunca uyuyasın, yani sabaha kadar uyanmayasın demek bu. Sabaha kadar uyanmayasın diye böyle düğüm atıyor şeytan insanı. Şeytan Allah'a ibadeti hiç sevmiyor, hiç istemiyor. İnsanın Allah'a ibadet etmesini asla istemiyor, sevmiyor. Ne zaman kulu ibadetten koyarsa, hayırdan koyarsa, şeytanın bir zaferidir o. Şeytanın bir kazancıdır. Evet. Sonra eğer kul eğer kul uyanır da Allah'ı zikrederse o üç tane atılan düğümden biri çöz, çözülür. Diyor. Sonra te, e, abdest alırsa ikinci düğüm, namaz da kılarsa üçüncü düğüm çözülür ve kul sabaha Rahat, böyle canlı bir şekilde ulaşabiliyor. Subhanallah. Yani hayır elde eder manasına. Ama eğer böyle olmazsa eğer bu düğümleri kul çözemezse sabah kötü bir şekilde, tembel bir şekilde diyor. Subhanallah. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği sahih kardeşler, kardeşler, Diyor ki aleyhissalatü vesselam eftel istiyamı ba'dan ramadan şehrullahil muharram. Ramazan ayından sonra Allah'ın, e, Ramazan ayından sonra orucun en efteli, en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayının orucudur. Ve eftel istalatı ba'dan farizatı salatun leyl. Farz namazlarından sonra en faziletli namaz ise gece namazıdır diyor. Bir başka hadiste Abdullah İbni Amr'ın rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cennette Odalar var O odaların içi dışından, dişi de içeriden Gözükür yani şeffaf Bizim şu an tabir edebileceğimiz Veya anlamaya çalışacağımız Ölçüde şeffaf Türden ama cennet, Cennetteki bu şeffaflık Hiçbir zaman dünyadaki şeffaflığa benzemiyor sadece isim benzerliği var cennetteki bütün nimetlerin benzerliği bu yönüyle isim benzerliği belki de Allah azze ve celle kulların zihinlerine bunu yaklaştırabilmek yaklaştırabilmek ve onların da idrak edebilmesi için bu isimleri kullanıyor cennetin odaları böyle bir yani içi dişinden dışında dişi içeriden gözükür Abu Malik el eşari radıyallahu diyor ki ey Allah'ın Resulü bu odalar yani bu, yani bu güzel odalar kimin içindir dediğinde diyor ki, güzel söz söyleyen, yemeği yediren ve insanlar uyurken gece ibadeti yapan kimseler içindir diyor. Subhanallah. İşte bu gece ibadetinin değeri, karşılığı, mükafatı bu. Bu ve daha gözün görmediği, kulağın işitmediği, ve insanın kalbine gelmeyecek mükafatlar Ayet ve hadislerde belirtildiği üzere. Yine bir başka hadiste, aleyhissalatü vesselam diyor ki, gece ibadeti kılmalısınız. Gece ibadeti yapmanız gerekir. Çünkü bu sizden önceki salihlerin adetidir. Onların yaptığı bir alışkanlıktır. Bizden önce derken, bakın hem bizden önceki insanlar, hem de bu ümmetten önceki insanların adeti gece ibadetine kalkmak. Yani bu Yahudilerde de Hristiyanları da vardı. Onların salihleri de böyle yapıyorlardı. Gece ibadetine kalkmıyorlardı. Ve bu gece ibadeti Rabbin için bir yaklaşımdır, Yakınlıktır. Kötülükleri örter ve insanı günahtan alıkoyar. En önemlisi de bu. Şu anda günahın cirit attığı bir ortamda gece ibadeti yapan bir kimse geceleyin cilalanmış, korunmuş, muhafaza altına alınmış, günahtan uzak duran, uzak durmaya çalışan, korunan bir insan konumunda subhanallah. Gece ibadetle, Kur'anla geçiren bir insanın gündüz öyle yani kolay kolay günaha dalması olabilir mi? Düşünebilir mi? Çok zor. Çok önemli bir hadis olmadığı sürece çok zor. Onu alıkoyacaktır Allah'ın izniyle. O yüzden Allah Azze ve Celle, An-Kabib suresinde اِنَّ tenha تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمِنْكَرِ Namaz, insanı kötülüklerden ve huşfiyattan alıkoyar. Hangi namaz? Önce beş vakit namaz. Sonra da sonra da hem ayetlerde hem de hadislerde belirtilen en eftal namaz işte. Gece namaz. Allah Azze ve Celle bir hadiste Diyor ki Allah Azze ve Celle iki kişiye güler. Onun bir tanesi burada anlatılıyor. Tabarani'de rivayet eden bir hadiste. Bir adam soğuk bir gecede örtüsünden battaniyesinden üzerindeki şeyden sıyrılıp ve kalkar geceleyin. Abdest alır sonra namaz kılar. Allah Azze ve Celle meleklerine der ki ben bu kulu böyle yapmaya bu şekilde yapmaya sevk eden nedir? niçin böyle yapıyor? diye meleklerine sorar melekler de ey Rabbimiz onlar senden bir şey bekliyor o senden bir şey bekliyor onun senden bir beklentisi umudu var ve senin yanındaki şeylerden de korkuyor endişeleniyor yani senin onu imtihan etmenden yahut azab edip ceza vermenden korkuyor derler. Allah Azze ve Celle der ki, muhakkak ki ben ona umduğu, o kula umduğu, beklediği şeyi veriyorum. Korktuğundan da emin kılıyorum. La ilahe illallah. Şimdi meleklerle Allah Azze ve Celle arasındaki bu konuşma Allahu Teala'nın bilmediği için değil. Birçok yerde böyle ifade geçer. Melekler Allah Azze ve Celle'nin e, görevlendirdiği masum kullar yaratıklar. Allahu Teala onları bir takım vazifelerle görevlendirmiştir. Onlar vazifelerini eksiksiz ve kusursuz yerine getiriyorlar. Allahu Teala onların bizlerin ne yapacağını, ne yapmak istediğini Burada anlatılan kulun ne yaptığını ya ne yapmak istediğini ne istediğini en iyi bildiği halde melekleriyle konuşuyor. Bu bir hikmet. Bu bir hikmettir. Allahu Teala çok iyi bildiği halde bunu soruyor. Kur'an'dan bunun şahidi Meryem Aleyhisselam çocuğu doğurduğu zaman diyor ki: "Felemme vadat funfa qalet Rabb" Felmme vadat qalet Rabbi وَدَعْتُ إِنْتَا وَاللّٰهُ عَلِمُ بِمَا وَدَعْتُ Çocuğu doğurduğu zaman me, e, Meryem'in annesinden bahsediliyor tabi. Çocuğu Meryem'in annesi doğurduğu zaman İmran'ın karısı diyor ki Ey Rabbim ben bir kız doğurdum. Yani Meryem'i doğurdum. Kız diyor. Aslında o bir erkek doğurmayı istemişti. Ama Allahü Teala ona kızı Meryem'i ama çok soylu, şerefli doğurdu. E, kamil bir kadını ona nasıl dedim? Bir kız doğurdum derken Allahu Teala diyor, diyor ki: Vallahu alemi bimavada. Allah'ın onun ne doğurduğunu iyi bildiği halde ben bir kız doğurdum diyor. Allahu Teala bunun gibi birçok yerde buna işaret etmiştir. Yani demek istediğim melekler arasındaki bu konuşma Allahu Teala'nın bilgisi dahilinden Allah alimdir alim sıfatına sahiptir geçmişi de geleceğe de en iyi bilendir bir takım insanlar bu sıfat hakkında taan etseler de ileri geri konuşsalar da Kur'an ve hadisteki ayet, Kur'an ve hadisler kardeşlerim ayet ve hadisler buna açık bir şekilde delillik eder vakıya da delillik eder olmuş olan şeyler hadiseler Allah Azze ve Celle alimdir, her şeyi bilir onun bilgisi dahilinde hiçbir şey kımıldamaz. Biz ona e, bu şekliyle iman ediyoruz. Kendisini vasıfladığı, Kur'an'da, hadislerde vasıfladığı şekilde, yani nasıl bir sıfat vermişse o şekilde iman ediyoruz, ona teslim oluyoruz. Ehli sünnet vel cemaatin inancı budur. Ya Rabbi kendi katında razı olduğun şekilde sana iman etmeyi nasip eyle bizlere. Üçüncüsü, allah Teala kardeşler, infak etmek, harcamak, malından böyle bol bol harcama yapabilmek için bazı kullarını seçiyor. Kendisine has yapıyor bu kulları. Bunların başında Ebubekir Bekir radiyallahu geliyor. Ebu Bekir radiyallahu anh ve ardahu. Bu malını son derece böyle cömert bir şekilde harcayan bir insan. O dönemde geçtiğimiz derste anlattığımız gibi kadın ve erkekten köleleri, işkence gören kimseleri malını harcayarak onları satın alıyor ve o işkenceden o beladan, musibetten, azaptan onları bir bir kurtarıyor. O kimseler de ona değer, ona layık bir kimseler. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı ilk defa tasdik etmişler. Vahye ilk defa kulak veren kimseler. Her şeye rağmen canlarını, manlarını Allah yoluna feda etmiş kimseler, öyle değerli insanlar. Bir başka değerli insanın eliyle azaptan, işkenceden kurtuluyorlar. Allahu Teala işte böyle. Her şeye bir sebep oluyor. Her şey için bir sebep ya. Yani. Kullar hep birbirinden sebepleniyorlar. Ama e, helal yönden, meşru yoldan sebeplenmek çok önemli. Allahu Teala bize bunu nasip etsin. İşte. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu durumunu, bu değerli ve şerefli amelini Allahu Teala Kur'an'da övüyor. Hem kendisini hem de malını övüyor biliyor musunuz? O Leyl Suresi'nde geldiğimiz bu Veseyyennabe etka? <gülüyor> Oradan yani ateşten, cehennemden muttaki olan kimse kurtulacaktır. Ellevi malahu ve tezekya. O malını veren ve temizlenen kimsedir. Lihadin indehu ve ma liadin indihum min ni'metin tujza. Hiçbir kimse için Allah'ın katında nimete karşılık verilecek bir şey söz konusu değildi. Nimete denk getirilecek bir şey olamaz. İlla bi-tigaa vecihi rabbihil a'la. Ancak yüce olan Rabbinin yüzünü isteyerek yapan kimse bundan müstesnadır. O karşılığını alacaktır. nimetin karşılığını. Öyle sefer yarada ve Hoşnut da olacaktır. İşte burada anlatılan kimse Ebu Bekir radıyallahu anhu ve erda. Allah ondan razı olsun ve ona hoş hoşnut etsin. Sadece Ebu Bekir mi? Hayır. Onun yolunu takip eden daha birçok insan bu konumdadır. Bakın bir hadis buna e, işaret ediyor. İbni Ebi Dünya'nın rivayet ettiği e, Hasan derecesinde bir hadiste Allahu Teala bir takım toplulukları, insanları diyor e, kullara fayda verebilmek için kulların faydalanabilmesi için nimetleri onlara mahsus kılar. Yani zengin kılar manasında. Alem. Bazı nimetleri o kullara verir. O kullara has yapar. Onlar diyor harcamaya devam ettikleri sürece Malı onların yanında istikrar yapar. Yani onların yanında kalmasına devam ettirir. Mal onların yanında devam, ed devam eder. Onların elinden almaz yani. Ama onlar ne zaman malı, ellerinde bulunan malı men etmeye başlarlarsa, ne demek bu? Yani vermemeye, ihtiyaç sahiplerine, müminlere vermemeye başlarlarsa, biriktirirlerse, Allah onlardan alır o malı ve başka kimselere verilir. Subhanallah. Onun için İslam'da zekat denen bir müessese var. Zenginlerden alınıp fakirlere verilmek üzere. Bunun aşağısında, doğununda da infak var. Allah için sadaka vermek var. Ne kadar insan verirse o kadar yücelir. Ebu Bekir'in yaptığı gibi radıyallahu anh. Bir başka hadiste kıyamet günü Allah Azze ve Celle'ye bir kul getirilir. Allah'ın kendisine mal verdiği kullardan birisi Allah Azze ve Celle'nin huzuruna getirilir. Allahu Teala ona dünyada nasıl amel yaptın diye sorar. Der ki ey Rabbim ben bir şey yapmadım. Yani ben bir amel işlemedim. Ancak ben malı veriyor idim. İnsanlarla alışveriş yapar. Zengin kimseye kolaylık gösterir. Eli darda olan kimseye mühlet verirdim diyor. Allahu Teala da diyor ki sen sen diyor benden buna daha hak sahibi değilsin. Ben diyor bu meselede daha hak sahibiyim. Yani böyle bir ihsanı, böyle bir güzel ameli e, ben yaparım. Bunu yapmakla en haklı olan benim diyor. Bu güzel ameli diyor ve e, kulumun diyor günahlarından vazgeçin. Yani onun günahlarını silin diyor. Orada Allah'a alem meleklere emrediyor. Şimdi bunun belli büyük günah işleyen kimseler hakkında özellikle e, söylüyor. Büyük günah işlemiş Bununla beraber hadiste de geldiği gibi belki de yanında umut umutlanacağı bir salih amel de yok ama Allah Teala ona ona mal vermiş, o malı harcamış. Fakir kimselere harcamış. ihtiyacı olan, zor durumda olan kimselere mühlet vermiş, borç verdiği kimselere mühlet vermiş. İhsan da bulunmuş. Allah-u Teala da işte onun bu amelinden dolayı günahlarını siniyor. Osman radıyallahu anh da onlardan biri. En zor günlerden birinde savaşa çıkılacak paraya ihtiyaç, mala ihtiyaç var. Osman radıyallahu anh böyle kolların içerisinde dolu bin dinar getiriyor. Savaş için hazırlık yapılsın diye ve aleyhissalatü vesselam da onu böyle kucağında evirip çeviriyor o paraları ve diyor ki Subhanallah Osman bundan sonra ne yapsa zarar vermiyor. Osman bundan sonra yani ne amel etse ona zarar vermeyecek diyor. Ki o şehitlerden birisi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Cennetlik diye müjdelediği bir kimse. Bir takım şeylerle itham edilmiştir sonradan. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi hepsini siler. Osman ne hata yaparsa bundan sonra diyor, ona zarar vermiyor. Öyle bir dönemde infak ediyor, öyle bir dönemde malını harcıyor ki, Subhanallah, işte bu malı harcamak bu kadar kıymetli, bu kadar değerli. Malını, Allah yolunda harcayan, gözünü kırpmadan harcayanlara selam olsun. allah Teala onların sayılarını çoğalsın, mallarını bereketlendirsin. Dördüncüsü ve sonuncusu kardeşlerim, menhecden, kitap ve sünnet menhecinden ayrılmamak, dışarıya çıkmamak. Müslümanlar, ilk dönem Müslümanlar, bu kafirlerden böyle sıkıntılı şeyleri gördüklerinde, eza'yı gördüklerinde, onları öfkelendirdik, öfkelendirip kızdırdıklarında, o garip günlerde, <gülüyor> kimseleri, kimselerin yardım etmediği, edemediği o günlerde, Allah Azze ve Celle onlara yardım etti, onlara sebat verdi. Allahu Teala, mümin kulların kendi nefislerinde böyle e, takatı, gücü, e, tahammülü, musibetlere karşı tahammülü biriktirip güçlenmesini istiyor. Bundan hoşnut oluyor allah Teala. Yani ileriye yönelik, gelecekte bir sıkıntı gördüğü zaman buna karşı koyabilecek bir güç ve takatı belki bu e, bedenen olabilir, belki de manen daha fazla olabilir. Bu gücün biriktirilmesini, bunun saklanmasını Allah Azze ve Celle seviyor diyor, istiyor diyor. Çünkü ileride bir imtihanla karşılaşıldığı zaman o biriken güç ve kuvvetli insan o başına gelen musibete mukavemet gösterecek, karşı çıkabilecek. İlk dönem Müslümanlar işte öyle başlarına gelen musibetlere karşı koyuyorlar. Ve neticede de Allah Azze ve Celle zalimleri, onların bu sabırları, namazları, kıyamları, Allah'a yönelmeleri. Bakın bir tane ok atmadan, savaşmadan, herhangi bir şey yapmadan Allah o zalimleri perişan ediyor. O dönemde hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece Allahu Teala Teala'yı zikrediyorlar. Sadece Allah'ın kelamı yüce olsun diye bir şeyler söylüyorlar, anlatıyorlar, davet ediyorlar. Ama hiçbir şekilde bir şey yapmıyorlar. ...ta ki güçleninceye kadar. Evet. Bu hususta İsra suresinde... E, ...bu Firavun'la ilgili gelen bir ayet var. Orada diyor ki Allah Azze ve Celle... E, ...Firavun biliyorsunuz zalimlerden bir tanesi. Onların, e, onun helakını, ordusunun helakını anlatıyor... Tabi bundan önce e, Arap suresinde e, Musa'nın beraberindeki kimseler de sıkıntılanıyorlar. Firavun'un adamları, bu Musa ve adamlarını yok etmeyecek miyiz, ortadan kaldırmayacak mıyız dediklerinde Allah Azze ve Celle onlar hakkında bakın şöyle bahsediyor. Wa qal min qami Musa ve kavmü mahulü Kavminden firavun'un kavminden ileri gelenler Musa ve kavmini yeryüzünde fesat çıkartmak için ve senin ilahlarını terk etmesi için serbest bırakacak mısın? Kale senukattul ebnahum ve diyor ki firavun biz onların yani İsrailoğullarının oğullarını diyor öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Ve <gülüyor> innafalakum Muhakkak ki biz onlar üzerine kahredeceğiz. Yani gücümüz var. Kalimusale kalminsteğinu billahi wasbiro. <gülüyor> bu nasıl çok önemli. Diyor ki Musa kalbine Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Yani bu firavunun ve ordularının bütün gücüne rağmen Allah'tan yardım dileyin ve sabredin diyor Musa Anen aleyhissalatü vesselamın Ey Yasir ailesi sabredin karşılığını cennettir dediği gibi Subhanallah İnnel arda Lillahi yurisüha men yaşamın ibadet Vel ağıbetun lil muttagin Muhakkak Yeryüzü Allah'ındır Oraya kullarından Dilediğini mirasçı kılacak Yani dilediğini oradan Sokip alacaktır, öldürecektir Başkalarını da oraya getirecek Yeryüzü Allah'ındır ve akıbet sonuç müttakilerindir diyor. Ne diyor İsrailoğulları biliyor musunuz? قَالُوا <gülüyor> قَدْ اُوْضِينَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ Sen bize gelmeden önce de eziyet gördük. Geldikten sonra da biz eziyet gördük diyor. Böyle bir itiraz ediyorlar. Musa Aleyhisselam قَالَا سَا E اَيُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder. وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي الْعَرْضِ وَيَنْزُرَكَ فَتَعْمَلُونَ Ve sizi yeryüzünde halifeler yapar. Ve nasıl amel edeceğinize bakar diyor. Ve nihayetinde de öyle oluyor. Onları Firavun'un ve ordusundan kurtarıyor. Ama önce ne isteniyor onlardan? Allah'tan yardım ve sabır. Allah'tan yardım, sabır, namaz ve sebat isteniyor. İşte bela, musibet esnasında da bu çok önemli. Allahu Teala Suriye'deki kardeşlerimize sebat nasip etsin. Onlar bu beladan, bu musibetten en güzel şekilde ders alıp kendilerini yenilesinler. Sebat üzere olsunlar ve manevi değerleri yüksek olsun. Allah'a bağlılıkları artsın ki Allahu Teala onları temize çıkarsın. Bizi de onlarla beraber aynı şekilde teskiye etsin. ...bizim de İslam'ımızı, imanımızı artırsın. Evet. Dediğim gibi kardeşler... ...bu son olarak... E, ...menheçten ayrılmama meselesi çok önemli. Yani sebat etmek... E, Kitap ve sünnetin bize öngördüğü, alimlerin öngördüğü yoldan ayrılmamak gerekiyor. Diyor ki müellif, bugünkü Müslümanlar en büyük sıkıntıyı menheşten, kitap ve sünnet çizgisinden ayrıldıkları için, bir takım görüşlerden etkilendikleri için daha fazla zayiat veriyorlar. İlk Müslümanlar Allah'ın yardımı, rahmeti, bereketi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmalarıyla sıkıntıları aştılar, sabırla, Ondan sonra sebatla ve menhece bağlılıklarıyla, Kur'an'a bağlılıklarıyla. Bugünkü Müslümanların beldelerde diyor, bu kadar kayıp vermelerinin sebeplerinden biri de yoldan sapmaları. Menheçten uzaklaşmalarından kaynaklanıyor. Kafalarına göre diyor hareket etmelerinden kaynaklanıyor. O dönemde diyor, ilk dönem işkence gören Müslümanlar müşriklerin sokaklarında, caddelerinde tuzaklar vurup onlara saldırmaya çalışmadılar. Bugünkü insanların bazılarını sözüm sadece e, fevri hareket eden insanlara, sözüm o kimselere, fevri hareket edip la dinlemeyip, nasihat dinlemeyip insanların helakına sebep olan, insanların özellikle e, iman eden kimselerin zulüm görmesine sebep olan İslam'ın İslam'ın terörizmle teröristlikle e, yani böyle gay, gayrimeşru hareketler yapıp ondan sonra terörist olmak, saldırmakla töhmet edilmesine sebep olan kimselere söylüyor. Onlar teröristtir, Müslümanlık terörist, İslam teröristtir diye töhmet altında bırakan kimselere, ulu orta etrafa ateş saçıp bomba atıp ondan sonra nefsine göre hareket eden, içindeki kin ve nefrete göre hareket eden, Adil davranmayan kimselere söylüyorum. Burada anlatılmak istenen özetle bu. Oysa ki nasıl olması gerekiyor? İlk dönem Müslümanlardan örnek alınması gerekiyor. Nasıl Aleyhisselatü Vesselam onları kontrol etti, yönlendirdiyse bugün de Müslümanların bir bilen kimsenin kontrolünde olması gerekiyor. Müslüman evet pısırık değil. Müslüman eli kolu bağlı olmaması gerekiyor. Müslüman yerinde cevap vermesi gerekiyor. Nerede? Allah'ın yolunda cehad ederken, cephede atılgan olur, cesaretli olur, yerine göre <gülüyor> vurur, kır, kırar, öldürür. Ama bu nerede? Bu nerede? Bu elbette ki savaş ortamında. Bu elbette ki öngörülen, ayet ve hadislerin öngördüğü, alimlerin yol gösterdiği yerlerde. Müslüman, ulu orta, kendi başına fevri olarak hareket edemez. Yoksa, başımız musibetten kurtulmaz allah Teala bu konuda bize akıl versin nasıl hareket edeceğimiz hususunda menhecimizi bize göstersin bu hususta bir hadis rivayet edelim ve bitirelim konuyu diyor ki Aleyhisselatü Vesselam benden sonra diyor benden sonra kim yaşarsa sizden birçok ihtilaflar ayrılıklar bölünmeler görecektir. Size düşen, benim sünnetime ve Hulefai Raşid'in, Raşid halifelerin sünnetine yapışmaktır. Hidayet bulmuş Raşid halifelerin sünnetine azı dişlerinizle yapışmaktır. Ve işlerin sonradan uydurulmuş olanlarından sakının. Muhakkak ki her bidat sonradan uydurulan şey sapıklıktır. Allah Azze ve Celle her işimizde Taha, affedersiniz, taharetlenmeden, ölüme kadar, kefenlenmeye, cihada varana kadar her meselede sadece kendi yolunda, kendi yolunda, kendi menhecinde, Resulünün e, önderliğinde gidenlerden, ona tabi olanlardan yapsın. Bize katında en doğru şeyler neyse onu nasip etsin ve bize samimiyet, ihlas, sıcaklık, birlik, beraberlik, dirlik nasip etsin. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu alâ nabîmâ muhammâd. ve behânâ. Eşh'erun lâ ilâhı l'an tâstâfâhâ. Fâyatû